Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ayet-i kerimenin e, hamilelik müddeti, süt emzirme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, başka yerlerde de geçen ayetlerle birlikte pek çok ahkama, Özellikle nikah, talak gibi konularda pek çok hükme kaynak olduğunu ve bununla ilgili genişçe bir tefsiri olduğunu söylemiştik Elman'ın. O o kısmı bizim o kısmı geçeceğimizi, bizim daha çok ahlaki ve sosyal açıdan bakacağımızı söylemiştik. Ve neye dikkatimizi çekmişti? Çok e, güzel bir nükteye efendim bu Ayet-i Kerime'de. Baba bir defa zikredilmekle beraber anne üç ayrı yerde zikrediliyor. Hadis-i Şerif'te de geçiyor bu. Dolayısıyla anneye hürmetin, anneye ihsanın. Aslında burada geçen ihsan arkadaşlar. O kadar kapsamlı bir kelime ki ihsan. Yani onlara güzellikler yapmamızı ve bunu yaparken de çok nazik ve zarif olmamızı istiyor ayet kelime bizden Annesi babası ölmüş olanlar ne yapacak? Ne yapabilir annesi babası için? Şimdi burada hemen işte arkasından hatim okunur mu ölünün falan o tartışmalar tekrar başlayacak. Bütün hayır ve hasenatlarınızı arkadaşlar geçmişlerinize bağışlayabilirsiniz. Geçmişlerinizin ruhu için sadaka verebilirsiniz. Geçmişlerinizin ruhu için efendim kurban kesebilirsiniz. Geçmişlerinizin ruhu için haç umre yapabilirsiniz. Tavaf yapabilirsiniz. Hatta bazı rivayetlere göre namaz bile kılabilirsiniz. Onlar için. Yani kuyu kazdırabilirsiniz. Hadislerde bunlar geçiyor. Bütün Tüm iyiliklerinizi, geçmiş, onun sevabını yani geçmişlerinizin ruhuna bağışlayabilirsiniz. E o zaman Kur'an okuduğunuz kıraatın da sevabını bağışlayabilirsiniz. Yani bunda bir şüphe bir defa aklınıza gelmesin. E, ama işte e, bir takım insanlar arkadaşlar her de bir de olmuş e, bir böyle orta yol var. Bir de o orta yoldan ayrılan çeşit çeşit yollar var. E, bunlar engellenemez bu insanoğlunun tartışmacı, cedelci karakterinin doğal bir neticesidir. Efendim daha değil mi? Adem'in iki oğlu yani düşünün daha üzerinden ne kadar zaman geçti yani. Birbirleriyle mücadele ettiler ve biri ötekini öldürmeye kadar vardı. Dolayısıyla bu görüş ayrılıkları, işte ihtilaflar hep olacaktır. Siz siz Mecbursunuz arkadaşlar bu konuda yalnızsınız bakın size söylüyorum. Kimse sizin adınıza bir seçim yapamaz. Siz kimin görüşüne uyacağınızı hangi yoldan gideceğinizi seçeceksiniz. Bu Bunun sorumluluğu tamamen size aittir. Aynen doktorunuzu nasıl seçiyorsanız birçok farklı ekoller var. Kimi doktor var diyor ki arkadaşlar hiç ilaç kullanma. İşte bitkilerle ben seni tedavi edeyim diyor. Kimi doktor diyor ki her şeyde ilaç kullan. Kimi doktor her şeyde bir ameliyat yapalım diyor. Kimi diyor ki hayır böyle idare edersin değil mi? Yani görüşler farklı farklı. Birini seçiyorsunuz. Din de böyle, eğitim de böyle, insan ilişkileri de böyle. Hayatta her konuda arkadaşlar dünyada insanlar, Müslümanlar da dahil olmak üzere ihtilaf edecektir. Yeter ki Hristiyanlarda da olduğu gibi bilhassa en bariz onlar bunu yaptılar, e, itikat konularında ve en temel ibadetler konusunda ihtilaf olmasın. Yani bir Müslüman grup çıkıyor ki ahirete inanmak gerekmez, gerçi kadere inanmak gerekmez diyenler çıktı. Artık ben yani isim isim sayamam bunları, hiçbir zaman da isim vermedim kürsüden. Siz e, onları biliyorsunuz veya bilmiyorsanız ne güzel işte tertemiz kalmışsınız bilmeyin yani. Bilmenize de gerek yok. Efendim ahirete inanmak gerekmez. İmanın şartı beştir dediler yani. Ama çok itibar görmüyor işte bunlar. Dolayısıyla kendiniz e, seçeceksiniz arkadaşlar. E, yani şey irtihal etmiş analarımızın, babalarımızın ruhları içinde biz e, iyilikler yapabiliriz. Hadis-i şerifte geçtiğine göre annelerimizin, babalarımızın dostlarını ziyaret etmemiz bile onların ruhu için yapılacak bir iyiliktir. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman kurban kesse Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına da ondan bir pay gönderirmiş, bir e, jest yaparmış. Efendim Baba dostunu ziyaret edersin, işte bir bölgede mesela ihtiyaç varsa o bölgede babanın ruhu için cami yaptırırsın, efendim yol yaptırırsın, hastane yaptırırsın fark etmez. Bana sorarsanız Kur'an'da, okuduğunuz Kur'an'da bağışlayabilirsiniz dün bir soru geldi yani bu e, dersler bu sohbetler fetva sohbetleri değil ama o soru da çok e, sorulmaya başladı son zamanlarda kendi ruhum için işte yapayım mı falan diye benim kanaatim arkadaşlar ama belki de yanlıştır benim kanaatim siz gene de fetvayı arayın sorun insanın yaptığı her şey zaten kendi ruhu içindir her şeyi ayrıca belirtmenize gerek yok yani. Bu namazı ruhum için kılıyorum, bu sadakayı ruhum için, böyle bir şey yok. Siz onu başkası için yapacaksanız belirtirsiniz. Yani bunu annem için yapıyorum. Bu tavafı annem için yapıyorum. Bu umreyi annem için yapıyorum. Bunu belirtirsiniz. Onun dışında yaptığınız bütün hayırlar zaten kendi ruhunuz içindir. Ayrıca anneniz babanız için veya işte diğer yakınlarınız için yaptığınız o ibadetlerden Aa, bak ben oradan bir şey kazanamayacağım öyle mi düşünüyorsunuz? Yani arkadaşlar Cenab-ı Hak muhasebeci gibi mi çalışıyor? Bu sütundan düştüyse bu sütüne kayıt olmaz falan böyle mi yani ondan da size sevap var hatta benim bilmiyorum ama ümidim Rabbimden ümidim böyle bir cömertlik yaptığınız için böyle bir ikram yaptığınız için ondan size belki de daha fazla sevap var kendiniz için yaptığınızda bu ben merkezlilik arkadaşlar bu egoizm bakın nereye kadar sızıyor aa kendi ruhum için bir şey yapmam lazım falan yani zaten yaptıklarının hepsi kendi ruhun kendini önemse. Kendin içinde bir hatimindir falan. Böyle zaten bütün hatimlerimiz, bütün iyiliklerimiz ihlâsa oran yani ne kadar ihlaslı yaptığımıza bağlı olarak ondan hem bizler hem geçmişlerimiz de fayda görecek arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim hadi şey, bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Böyle işte Kur'an'la çok meşgul olanları müjdeliyor uzunca bir hadis-i şerif. Bir kısmında da diyor ki işte onların diyor ana babalarına kıyamet günü diyor öyle bir makamlar, tahtlar, taçlar verilecek ki diyor ama böyle nasıl hani Kur'an'la meşgul olmaktan yüzünü gözünü soldurmuş yani böyle hani hafızlık yapanlar diyelim biz bunlara veya da o şekilde yani Kur'an'la meşgul olanlar. Efendim onların analarına, babalarına öyle tahtlar, öyle şeyler verilecek ki mahşer halkı birbirlerine soracaklar. Bunlar kim? Bunlar kim? Yani bunlar çocuklarını böyle yetiştirenler. E şimdi yani e, ana babamıza bizim yaptığımız bütün hayır hasattan Allah babana rahmet eylesin, anana babana rahmet, ceddine rahmet böyle hayır dualar alıyorsunuz yani yaptığınız iyiliklerden. Dolayısıyla... Merak etmeyin yani size de gidiyor, ana babanıza da gidiyor. Cenab-ı Hak'la e, yani nasıl diyeyim e, Cenab-ı Hakk'ın arkadaşlar sizin bir duanızı, bir iyiliğinizi, bir ibadetinizi kabul etmesine engel bir tek şey vardır. Riya. O ibadete, o iyiliğe gösteriş karıştırırsanız o boşa gider arkadaşlar. Onun dışında şu kabul olmaz, bu kabul olur. Hiç kimse böyle konuşamaz. Cenab-ı Hakk'ın hazine darı değildir hiçbirimiz. Orada bir alimin, gerçek bir alimin söyleyeceği bir tek şey vardır. İnşallah Allah kabul eder. Allah kabul etsin. Bir tek bunu söyleyebiliriz yani birbirimize. Neyse yani ölmüş ana babalarımıza da böyle iyilik ve ihsan yapabiliriz. Zarafetle güzellikle. Yapmalıyız. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte e, ana babanıza ihsanla davranın, ihsanla konuşun onlarla, e, maruf ve çile konuşun e, e, ayetinden soruyor sahabeden birisi. Diyor ki nasıl olacak bu konuşma ya Resulallah? Diyor ki bir kölenin efendisiyle konuştuğu gibi. Yani bugün için hani en alt düzeydeki bir çalışan patronla nasıl konuşuyorsa... Bir şey hatırlatacaksın mesela patron yanlış yapıyor bir şeyi diyelim veya ne bileyim bir şeyi eksik bıraktı diyelim, unuttu diyelim. Hatırlatacaksın, nasıl hatırlatırsın? işte öyle konuşun diyor. Yani konuşmadan, davranıştan, ikrama varıncaya kadar. Bir de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde geçti, vesile ayeti diye bir ayet var. Allah'a vesile edinin diye. Ee, tarikat mensubu kardeşlerimiz bu ayeti böyle çok anlamını daraltıp daraltıp daraltıp işte bir şeyhi Allah ile aranda aracı olmadıkça yandın yani kıyamet günü sahipsiz kalacaksın falan diyorlar. Lütfen o ayetin bir tane ayettir bu Kur'an-ı Kerim'de vesile ayeti diye yazın çıkar o ayetin tefsirini Kur'an yolundan okuyun arkadaşlar. Vesile nedir? Allah'a vesile edin yani vesilelerle git Allah'ın huzuruna seni affetmesi için çenelin olsun yani ya Rabbi, hani tutulacak tarafın olsun sözün özü mesela bir öğrenci vardır notları çok kötüdür ama ahlakı çok iyidir bir öğrenci vardır hem notları kötüdür hem berduştur hem sorun çıkarır hem zorbadır arkadaşlarına kötülük eder yani tutulacak hiçbir tarafı yok. Hani onu nasıl savunacaksınız disiplin kurulunda anlatabildim mi? İşte bunun gibi yani Allah'ın huzuruna böyle bomboş gitmeyin vesileleriniz olsun. Vesile kişinin kendi amelleridir arkadaşlar. Orada ayetin tefsirine bakarsınız. Şimdi niye anne baba konusuyla ne ilgisi var? Bu ayetin tam şerhi sayılabilecek tefsiri affedersiniz tefsiri sayılabilecek Sahih bir hadiste Efendimiz mağarada tıkalı kalan bir heyelan sonucu mağarada hapis kalan üç kişiyi anlatır. Biliyor musunuz o hadis şerifi? O hadisi de çok iyi yazın aklınıza arkadaşlar. Bir işte üç tane genç yolculuk ederken, üç adam diyelim yolculuk ederken, ee, sağanak yağmura yakalanıyorlar, bir mağaraya giriyorlar yağmurdan korunmak için. O sırada heyelan oluyor, kayalar yuvarlanıyor ve mağaranın ağzı kapanıyor. Ve o mağarada olduklarını da hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla orada kaldılar yani. Deniyorlar biraz çıkmak için bir kaya var tıkamış mağazanın ağzını yerinden oynamıyor. Diyorlar ki e, hadisle bildiğine göre gelin hepimiz, Birer amelimizi söyleyerek en samimi yani en güzel hangi işi yapmışsak onu söyleyerek Allah'a sığınalım diyorlar. İşte uzuncadır o merak ettirmek istiyorum burada bırakıyorum yani. Bunlardan bir tanesi de ana babaya iyilik, bir tanesi zinaya düşmemek kendine hakim olmakla ilgili, bir tanesi de ticarette Hak yememekle ilgili üç örnek bir tanesi anlatıyor ben şöyle şöyle yapmıştım ya, ya Rabbi eğer o ameli senin rızan için yaptıysam bizi buradan kurtar Kaya biraz aralanıyor. Öbürü anlatıyor işte ben şu ticarette şöyle şöyle olmuştu ortağımla ben o zaman şöyle davranmıştım eğer bunu senin rızan için yaptıysam beni buradan kurtar Kaya biraz daha aralanıyor. Üçüncü de ana babayla ilgili Kaya aralanıyor ve oradan Çıkabiliyorlar. Yani arkadaşlar işte dedik ya ben demedim aslında ben demişim gibi yazıyorsunuz Elmalı Hamdi Yazır merhum dedi yani bir insanın ihsan mertebesinde olduğunun alametidir bunlar yani alametidir nedir ana babasına güzel davranması sonra işte ve hamluhu hamalathu kurhan ve kurha dün konuştuk bunları onun hamileliği zorlukla olmuştur doğurması zorlukla olmuştur 15. ayetin içindeyiz ve hamluhu vetasahu 30 şehr. Ve onun hamileliği ve doğurulması da 3 30 ay yani 2,5 yıl sürer. Yani 2,5 yıl bu eziyeti o anne çekti. Bu anne babanın e, ya niçin ihsanla davranacağız bunun sebeplerini anlattı. Hatta <gülüyor> ida belâgâ eşüddehu ve belâgâ erbaîne sene. Ne zaman ki arkadaşlar, kaldığım yeri bulayım tefsirde, eşüddüne erdi. Yani e, insanın insan varlığının maksimum noktası. Hani böyle gençliğin kuvveti. Hem gençsin hem kuvvetlisin hem oldunlaşmışsın. Tecrübesiz cahil de değilsin. Ve belağa erbeine sene. Bu yaş hangi yaşmış arkadaşlar? Kırk yaş. Kırk yaşına gelen kişi arkadaşlar hayatının zirve noktasındadır. Oradan sonra duraklama, oradan sonra gerileme başlar. Ee, zirve noktasındadır. Yani böyle her anlamda ...tavan yapmıştır. 40 yaş sendromu da varmış. İşte 40 yaşa kadar ne yaptım... ...hayatım boşa mı geçti şimdi ne yapsam falan... ...diye insanlar böyle yeni bir arayışa falan... ...giriyorlarmış. Bilmiyorum bunlar hep... ...iş bu rivayet yeni çıktı arkadaşlar. Benim çocukluğumda ergenlik bile yoktu. Ergenlik ne demek ya? Yani... Canın sıkılıyor senin galiba. Yani bir kadının bir şey bir genç kızın hele canım sıkılıyor demesi arkadaşlar öyle ayıp karşılanırdı ki sen galiba koca istiyorsun denirdi yani. Böyle denirdi ve canı sıkılması ne demek bir sürü iş var yani bir sürü iş var yapılacak. Evet. Dolayısıyla hele 40 yaşındaki birinin bunalıma girmesi yok anne menopozda yok baba andropozda. Şimdi öyle bir şey ki arkadaşlar bu çocukların ergenliğiyle ana babanın e, pozları da işte o pozları da aynı çağa rastlıyor. Öyle hani hangisine e, şey yapacaksın sığınacaksın bakın düşünün yani Cenab-ı Hak 40 yaşı Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıyor? İnsan hayatının zirvesi, kuvvet ve kemal çağı. Kuvvet ve kemal çağı, kuvveti ve aklı sağlamlaştı diyor. Yani böyle hani hem güçlü ama tecrübesiz ve cahil değil, akıllı, tecrübeli, belli bir karakteri oturmuş, her şeyi oturmuş, belli bir noktaya gelmiş. Hatta o yüzden arkadaşlar hem Peygamber Efendimiz'e 40 yaşta verildiği için vahiy, hem de bu ayet nedeniyle eskiler, 40 yaşına gelmeden ortaya çıkmazlarmış. Yani bir eser yazacaksa, bir şey yapacaksa, böyle bir 40 yaş oturması için yani karakterin oturması için, ahlakın oturması için hem de edeben yani efendimizden önce başlamamak için. O kadar incelikler düşünmüşler ki arkadaşlar. 63 yaşından sonra yaşayanlar kendilerine yaş sorulduğunda biz haddi aştık derlermiş. Yani peygamberimizden daha çok yaşadığımız için hani haddi aştık 63'ten yukarıyız. Oradan sonrası nasıl söylemezlermiş. Bazıları bunu buluğla yani eşün ermeyi buluğla açıklamışlar. Bazıları da kühuletle tefsir etmişler. İşte orta yaş yani tam o orta yaş. Bu şuna daha akreptir. Yani tuletle yorumlanması, orta yaş olarak buranın yorumlanması. Çünkü hemen arkasından ne geldi? Ve belaga arba'ine sene. Ve 40 yaşına erişti. Denilir ki peygamberler hep 40'tan sonra bahsedilmiştir. Fakat bu yanlış arkadaşlar. Hazreti İsa çok daha genç yaşta. Çünkü o 30'a varmadan e, vefat etti zaten. Mamafi Hazreti İsa ile Yahya'nın sabavetlerinde nübüvvetleri de ba mevzu bahistir. Yani daha çocukken onlar peygamberdiler. İşte tam aklını kuvvetini toplayıp da kırkına erdiği vakit o tavsiyeyi yerine getirdi. Yani o zaman anlıyor ana babanın kıymetini <gülüyor> anlatabildim mi arkadaşlar? O ana babaya ihsanla davranılması gerektiğini insan ne zaman anlıyormuş? Kırk yaşına erdi. Ee, tabii çok geç kalmış olabiliyor bazılarımız bunun için Allah'a çok şükür ki ananın babanın uzun yaşayıp da senin de aklının başına gelip de onlara cahilce davranmadan hani biraz hizmet edebilmen de bir Allah'ın lütfu bir ikramı arkadaşlar ana babası yanında yaşlanan kişi bunu bir ikram olarak görmesi lazım bir fırsat olarak görmesi lazım arkadaşlar kolay değil ama yani ben de Annemle geçirdim ee, onun yaşlılık dönemini beraber yaşadık ee, kolay olmuyor arkadaşlar kolay değil ee, zaten e, o kadar kolay olsaydı bu kadar büyük bir mertebede olmazdı. Ee, ne diyor şimdi o aklı başına gelince hani biliyorsunuz çok dolaşan bir söz de var insan işte ergenlik yaşındayken 15 yaşındayken ben her şeyi biliyorum annem babam hiçbir şey bilmiyor işte onun böyle bir şeyleri var yaşları var 25 yaşına gelince e, galiba biraz biliyorlar işte 30'a gelince e, fena değillermiş annem babam işte 40'a gelince keşke annem babam sağ olsaydı da her şeyi onlara sorsaydım e, diyormuş insanoğlu bu ayet kelimede de buna işaret var. 40 yaşına geldiği, artık hayatında hem güç kuvvet anlamında hem olgunluk anlamında zirve yaptığı sırada ne diyor arkadaşlar? Allah'tan üç murat istiyor bu kişi. 40 yaşına gelen aklı başına, yani aklı başında kişinin Allah'tan isteyeceği üç şey öğretiliyor. Birincisi nimetlerine şükür Rabbi evzini an eshkura ni'meteke allati Ey Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimetler için sana şükretmek hususunda beni destekle. Beni e, kuvvetlendir, beni e, şükretmeye yönlendir. Yani bunu bana mümkün kıl diye dua ediyorum. Ana babaya verdiği nimetlere niye şükretsin insan? Arkadaşlar yani hayata hiçbirimiz çok azımız hariç sıfırdan başlamıyoruz. Ana babamızın bize sağladığı imkanlarla şartlarla başlıyoruz. E canım anam babam bana bir servet mi bıraktı falan diyor bazıları. Efendim ben mesela ben şöyle diyorum babam diyelim ki köyden çıkmasaydı arkadaşlar. Ben Kastamonu'nun bir daha köyünde 15 yaşında muhtemelen evlendirilmiş... Orada hala e, ormandan tarla açmaya çalışan biri olarak kalmış olabilirdim yani. Bunu kötülemiyorum ama bu bir nimet yani onlar sayesinde ben bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm, bu şehrin imkanlarından yararlandım. Onlar buraya geldikleri için yani sayılmaz, saymakla bitmez e, ana babamızdan aldığımız... Miras olarak aldığımız eğitim var, onların bize öğrettikleri şeyler var, sağladıkları imkanlar var, genetik miras var. Yani çok kötü bir soydan gelebilirdik, çok kötü bir genetikle hayata başlayabilirdik. Dezavantajlı insanlar var yeryüzünde, onların da morali bozulmasın arkadaşlar. Sayı doğrusu örneğini hiçbir zaman... Aklınızdan çıkarmayın. Çok test ettik o örneği. Yani ben 20 yıldır falan anlatıyorum. Çok aklı başında insanlardan bile güzel geri dönüşler aldım onunla ilgili. Sayı doğrusu örneği şu demek arkadaşlar. Evet. Her insan hayata sayı doğrusu üzerinde bir noktada başlar. Bunu Allah takdir eder. Burada bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kimimiz eksi otuzda... Kimimiz eksi 50'de kimimiz artı 20'de kimimiz eksi yani o sayı doğrusu üzerinde tabi biraz matematik bilmek gerekiyor azıcık bunu bilecek kadar. Bir ortada sıfır noktası var bir artı sonsuz bir eksi sonsuz bunlar üzerinde bir yerde doğuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki kendimi konumlandırdığımda artı 15 olsun. Benim konumum işte aklım başımda kafam çalışıyor okumuşum okuma imkanlarım var imanlı bir ailede doğmuşum beni yönlendirmişler teşvik etmişler falan yani artı 15 dini ahlaki ve sosyal açıdan ve biyolojik açıdan daha fazladır da öyle diyelim birini de farz edin ki mesela şimdi bu sohbeti dinleyenler arasında hayata eksi 30'dan eksi 40'dan başlamış olanlar olabilir. Yani gayrimeşru bir çocuk olarak doğmuştur, çok kötü muamele görmüştür, terk edilmiştir, hayatın ilk yıllarında gereken bakımı alamamıştır, sevgisiz büyümüştür. Efendim o çocuklarla biz biraz ilgileniyoruz Diyanet Vakfı vasıtasıyla arkadaşlar. E, i̇nanın yani şey yurttan yurda da geziyorlar ya. Hani iki kardeş bırakılmış mesela devlet korumasına biri bir yerde biri bir yerde onların bir araya gelip birbirlerini görmesi bile yılda bir kere ya oluyor ya olmuyor ya. Yani. Dolayısıyla eksi 30'da hayata başlamış birisi. Şimdi uzatmayacağım fazla süre kısıtlı. E, bu insan gayret etti. Allah'ın kendisine uzattığı ip, el, ipler var. Her zaman var. Hepimiz için vardır. Bu iplere tutunmasını bildi. Gayret etti. Çabaladı. iyimserliğini korumaya çalıştı. İmanını, inancını korumaya çalıştı. Geldi geldi eksi Niye hala eksi beşte arkadaşlar bu çocuklarda güven ve bağımlı, bağlılık duygusu gelişmiyor. Gelişmediği için mesela çalmaya devam edebiliyor bunlar, yalan söyleyebiliyorlar, sözlerinde durmuyorlar. Çünkü hiçbir insana güvenmiyor. Ee, bir takım kötü davranışları olabiliyor. Eksi beşte. Kaç basamak ilerledi ama? Yirmi beş basamak. Eksi otuzdan eksi beşe geldi. Ben şimdi on beşteyim ya. Ekledim oraya bir şeyler. Ben de 25'e geldim faraza. Şimdi siz bana bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ne kadar iyi bir Müslüman. İşte Müslüman böyle olmalı. Ona bakıyorsunuz, ya bir de namaz kılıyor diyorsunuz. Bu ne biçim bir insan? Bu ne biçim bir Müslüman diyorsunuz? Yani biz birbirimizi şu anda bulunduğu noktada görüyoruz. O noktayı bile arkadaşlar %10'unu bile göremiyoruz birbirimizi yani evinde ne yaşıyor, hayatında ne yaşıyor, ekonomik olarak ne yaşıyor, sağlığı nasıl, bunların detaylarını bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Şu, bana verdiğiniz fotoğrafı görüyorum ben yani şurada oturan kişiyi görüyorum. Başka bir şey bilmiyorum. E, dolayısıyla bu kadar kısıtlı bilgimizle benim iyi bir Müslüman olduğuma, onun da kötü bir Müslüman, kötü örnek olan bir Müslüman olduğuna hükmediyoruz. Peki Allah katında arkadaşlar hangimiz daha çok ilerledi? Ben 10 basamak, o 25 basamak. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin nereden başladığını dikkate alacak biliyor çünkü. Biliyor nereden başladık hayata, neler yaşadık e veya şu anda yaşıyoruz onları biliyor. Onun için arkadaşlar her insanın yani peki bu eksi de mi şükretsin ya anası babası için? Yani arkadaşlar onun da dünyaya gelmesine vesile oldukları için en azından bir hamilelik, bir doğurma var yani. Onun da gene de şükredecek bir şeyi var. Rabbine şükreder kendisini var etmeyi seçtikleri, seçtiği için. Yani bu şükür konusunu arkadaşlar doğru dürüst yerleştirebilirsek. Bakın ahmakça, aklı devre dışı bırakan, saçma, müzmin bir iyimserlikten bahsetmiyorum kendisinin sahip olduklarını, kendisine verilmiş olanları görebilen, bunun farkında olabilen ve bundan dolayı da şükredebilen bir kalpten bahsediyorum. Tabii ki dezavantajlarını da görecek, eksiklerini de görecek. Çünkü kendisini nasıl geliştirebilir ki başka türlü? Eğer şükrü böyle akıllıca yani, akıllıca bir şükrü, hayatımızın, ahlakımızın ve bütün konuşmalarımızın mihverine yerleştirirsek arkadaşlar, size garanti ediyorum, bak burada ruh sağlığı çalışanları var aranızda, onlar onaylasın, pek çok ruhsal sıkıntımız kendiliğinden ortadan kalkacak. Şükreden bir kul olabilirsek. Demek ki bu 40 yaşına geldiğinde kişi ne diyormuş? Ya Rabbi bana ve ana babama verdiğin iyilikleri görüp, Bizi insan olarak yarattın en azından değil mi? Efendim bambaşka hallerde de olabilirdik. Bana şükretmeyi nasip et. Evvela şükür istemesi, şükür daima bir neşe nimet ile alakadar olduğundan evvel emirde kalbin neşesini bulmak içindir. Yani şükreden kişi mutlu kişidir arkadaşlar. Kalbin mutluluğu, kalbin neşesi, Şükretmene bağlı. Dışarıdan gelmiyor mutluluk arkadaşlar. Beni mutlu ettiniz de mi mutlu olmadım diyorlar yani. Öyle birisi seni mutlu etmeyecek. Sende varsa o, o şükür duygusu varsa sende mutlu olabileceksin. Tekrar ediyorum elmanının merhumun cümlesini. Evvela şükür istemesi o kişinin. Şükür daima bir neşeyi nimet ile alakadar olduğundan Evvel emirde kalbin neşesini bulmak içindir. Yani sen kendi iç dünyanda bir iyimserlik, bir huzur, bir şükür duygusu, bir mutluluk, bir itminan bulacaksın ki başkalarına iyi ve güzel davranabilesin. İşte her muvaffakiyetin sırrı bu neşedir. Şükür neşesi. O neşeyledir ki, Rızaya uygun büyük salih ameller yapılabilir. Nasıl bir şükür olacak bu? Az önce söyledik. En'amta elleti en'amta alayya ala valideyi. Hem bana in'am ettiğin nimetine hem de valideynime, ana babama, yani nimet-i ve nimeti vücud olan ana babama efendim e, verdiği nimetlere şükretmemi nasip et demek ki bütün nasıl diyelim e, istikametimizin başında bu şükür var şükür duygusu var Allah'a karşı e, arkadaşlar şükürsüzlük şükrün karşı, karşıtı nedir zıttı şükrün karşıtı nankörlüktür değil mi Küfranın nimettir. Küfre yakındır. Küfranın nimet ne demek arkadaşlar? Küfür kelimesi, lügat anlamıyla bir şeyin üzerini örtmek demektir. Kafire, niye kafir deniyor o zaman? Allah'ın birliği, varlığı, birliği, hakikatinin üzerine örttüğü için. Şükreden de nimetleri görmediği için. Nimetler yok saydığı için nimetlere küfran nimet. Yani şükrün zıttı küfürdür arkadaşlar. Nankör ama biz küfür deyince Türkçede inkârı anladığımız için e, onu öyle kullanmıyoruz yine nankörlük diyoruz. Ve küfret, küfürle aynı kelime kullan yani inkârla aynı kelime kullanılıyor nankörlük için bakın. Aslında inkâr ve nankör onlar da aynı kökten. Dikkatinizi çekelim birazcık Osmanlıca biliyorsanız inkar ve nankörlüğün de aynı kökten olduğunu görürsünüz. Çok yakın. Yani şükürsüzlük arkadaşlar insanı küfre götürür. Çünkü bir süre sonra yaratıcıdan şikayet etmeye başlarsın. Niye böyle oluyor? Tanrım ben bunu hak edecek ne yaptım? İşte neden beni buluyor her şey? Bunlar bir süre sonra ilk önce böyle espri gibi başlar. İşte bu konularda şaka yapılmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İtikadi konularda Allah Teala'nın esmasıyla ilgili sıfatlarıyla ilgili konularda şaka yapılmaz. İmanla ilgili her konuda şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Dolayısıyla efendim bir süre sonra Cenab-ı Hak'tan razı ve hoşnut olmamaya, onu onunla nasıl diyeyim mücadeleye ve savaşa ve belki de sonunda inkara götürebilir. Bu bakımdan şükür bütün hayırın ve iyiliklerin başlangıcı. İkinci duası ne? Ve en salih saliham Ve senin razı olacağın salih bir amel işlemem için beni destekle. Ya Rabbi ve evzi'ni en evzi'ni Rabbi evzi'ni beni destekle bana kuvvet ver, güç ver. Ne için? bir sana, bana ve ana babama verdiğin nimetler için şükretmek konusunda bir de seni razı edecek ameller yapmak konusunda. Çünkü arkadaşlar burada detaylara girmeyeyim ama ameller de çeşit çeşit insan boşa kürek çekebilir yani. Veya çok yorulup az sevap kazanabilir. Çünkü biliyorsunuz şeytanın insan üzerindeki projelerinin aşamaları vardır. Şerafettin Gölcü'n Akait kitabından bunu aktarıyorum. Efendim insanın şey, şeytanın insana geldiğinde hedefleri vardır ve devamlı vites küçülterek hiç vazgeçmez B planı, C planı, D planı böyle devam eder. Birinci hedefi Allah'ı inkardır, inkar ettirmek ister. Bunu yapamayacağını görürse batıl sapkın inançlara sürüklemeye çalışır yani inancını bozmaya çalışır. İlk iki hedef inançla ilgili çünkü inancın bozuldu mu yaptığın iyiliklerin hiçbir değeri yok zaten. Üçüncüsü büyük günah işletmeye çalışır. Büyük günah işletemedi diyelim, yap, yapmıyorsun yani adam öldürmek, zina, işte bir takım büyük günahlar, iftira vesaire yapmıyorsun. Küçük günah işletmeye çalışır, onu da yapmıyorsun yani karar verdim bu Ramazan'da onu da yapmayacağım yani sevabı az. önce mübahlarla oyalamaya çalışır. İftar için 5 saat, iftar hazırlığı, sahur için 2 saat. Gitti zaten vakit. Hani efendim ne yapacaksın ki geriye zaten oruçlusun, halin kalmadı. Mübahlarla oyalar. Alışveriş bir ayakkabı için 3 gün dolaşırsın. İşte böyle devamlı bakarsın böyle şeylere. Kıyafetlere bir vitrin dolaşırsın bilmem ne şimdi vitrin avucun içinde arkadaşlar bütün gün insanlar vitrin dolaşıyor veya başka şeyler yapıyor efendim mübahlarla böyle oyalar yeter ki hayır işlemesin onu da yapamadı diyelim kararlısın onu da yapmayacaksın bu sefer sevabı az olan amellerle oyalamak ister. İşte bilmem kaç bin tane şunu okumak, bilmem kaç bin tane bu falan canım bilmem ne duası, filancanın bilmem ne duası uydurup uydurup böyle şeyler okup, okumaya, okutmaya çalışır. Halbuki arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki Kur'an'la meşgul olduğu için çok dua edenlerin ettiği kadar dua edemese Allah ona o çok dua edenlere verdiğinden daha fazlasını veriyor. En büyük, en büyük ibadet yani Allah'ın, nafileler arasında Allah'ın indirdiği kitapla meşgul olmak. Peki ondan da eftalini söyleyeyim mi size? Arkadaşlar onu da Zali söylüyor, ben söyleyemezdim. Gazali söylüyor, İhya'nın birinci cildinin sonunda nafile ibadetleri anlatıyor. O kadar ki arkadaşlar ikindiden sonra şunu oku, öğlenden sonra bunu oku, sabahtan sonra Yani onların hepsini yapsanız hiç kalkmamanız lazım seccadeden öyle. Efendim bunları anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben de böyle okudum, okudum, okudum. En sonunda diyor ki, bu ibadetleri diyor, insanlığa hizmet edecek faydalı bir işle meşgul olmayanlar yapsın diyor. <gülüyor> yani hiç kimseye faydan olmuyorsa, doktor değilsin, öğretmen değilsin, ne bileyim bir çocuk bakıcısı değilsin, bir, bir birine yemek yapmıyorsun. Yani hiçbir faydan yok kimseye. Oturuyorsun, o zaman bunları yap diyor. O zaman sen bunları yap diyor. Yani... Arkadaşlar nafileler için söylüyorum, altını çiziyorum, nafileler için söylüyorum. biriniz ki insanlığa, herhangi bir insana veya insanlığa hizmet olan bir işle uğraşmanız nafile ibadetten daha sevaptır. Bazen arkadaşlarımız... Böyle çok yoğun meslekler icra edenler şöyle bakınca gördüm de doktorları çok yoğun meslekler icra edenler biraz böyle diyorlar ki biz işte manevi boşlukta ya niye manevi boşluktasın yaptığın işi Allah rızası için oraya girerken ya Rabbi senin rızan için bu insanlara hizmet etmeyi bana nasip et de söylenmeyi bırak değil mi yani? Doktorlar da öyle bir davranıyorlar ki bize bazen yani böyle korka korka ne diyeyim hükümet gibi yani böyle e, hani beni şimdi mi azarlayacak şimdi mi azarlayacak diye bu yaşta bile düşünüyoruz. Efendim böyle insanlara hoşça davran çok o ağır olduğunu biliyoruz çok zor olduğunu çok dezavantajları olduğunu biliyoruz. Bunu Allah için yapmaya niyet et hem cihat hem ibadet yani başka hiçbir şeyle Hiçbir ibadetle o dereceye kazanamazsın. O hangi meslek erbabı olursa olsun. Bütün meslekler için söylüyorum arkadaşlar. Bilemem ben, siz ayarlayın onu. Yüzde 10'unu mu yapacaksınız? Yüzde 5'ini mi yapacaksınız? Karşılıksız yapın. Bak yıllar önce benim bir hafızlık yaparken bir arkadaşım rahatsızlandı. Maddi durumumuz yok. Ne onun ne bizim özel doktora gitme imkanımız yok. Biraz psikolojik bir sıkıntı. Efendim Fahrettin Kerim Gökay'ın adam mason arkadaşlar öyle ben de okuduğumu söylüyorum bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. E, Kerim Gökay'ın Fahrettin Kerim Gökay'ın Göztepe'de psikiyatri merkezi var e, şey bir, bir böyle bir bahçe içinde. Cuma günleri bedavaydı arkadaşlar. Yani onun yaptığını yapan bir tane Müslüman psikiyatrist biliyorsanız Allah aşkına bana söyleyin gidemeyenler var göndereceğim yani. Yani seans bitmesine yakın saate bakıyorlar 10 dakika için 5000 bin lira dört bin lira paralar alıyorlar. Alın yani parası olandan ama lütfen yüzde beş yüzde on bir kontenjanınız olmalı o mesleğin. Her şükrü için arkadaşlar oradan para kazanıyorsunuz oradan güzel yaşıyorsunuz saygı görüyorsunuz muhakkak karşılıksız yaptığımız bir kısmı olmalı. Mesela bütün gün evde yama, yemek yapan milletin arkasını toplayan e, yaptığı şeyde takdir edilmeyen e, ev hanımları nasıl maneviyatta kendilerini şey yapsınlar yani ne desinler şimdi bu yaptıkları iş için. Yani ne diyecekler arkadaşlar? Ben onlar için yapmıyorum, Allah rızası için yapıyorum diyecek. Bir insanın bir şeyi Allah rızası için yaptığı nereden bilinir? Harisel Muhasibi söylüyor onda cevabını. Keşke benim sözüm olsa ama Harisel Muhasibi'nin sözü arkadaşlar. Diyor ki bir şeyi Allah için yaptığının alameti takdir edilmediğin zaman rahatsız olmamaktır yani kıymetin bilinmediği zaman rahatsız olmuyorsan demek ki sen onu Allah'a bağladın. Yani bizim bu rahatsızlıklarımız ve insanlardan beklentilerimiz yaptıklarımızı Allah'a bağlayamayışımızdan yani. Ve sonra arkadaşlar senin razı olacağın bana salih amel işlemek için bir güç ver diyor. Allah Teala'nın rızasını bilhassa calip olacak bir nevi amel mesela bana bildir yani en çok ben nereden senin rızanı kazanırım onu nasıl yaparım taat marziye yani rızayı kazandıran güzel e, it, işler itaatler üçüncü duası arkadaşlar ve aslihli fi zürriyeti zürriyetimde de benim için ıslah nasibet yani salahı yani doğru yolda olmayı doğru yaşamayı onlara da sirayet ettir içlerinde sabit kıl inni tubtu ileke çünkü ben tevbe ile sana yüz tuttum senin razı olmayacağım fiillerden veya senin zikrinden alıkoyacak şeylerden tevbe edip sana yöneldim ve inni minel muslimin ve çünkü ben Müslümanlardanım. Kendilerini kendisini ihlas ile senin birliğine teslim edenlerdenim. Bu iki cümle duanın sıhhatinin tevbe ve İslam'ın mütevakkıf olduğuna işarettir. Şimdi ben saate bakınca biraz acele etmeye başladım. Acele etmeyelim burada kalalım arkadaşlar. Ee, yarın inşallah Allah nasip ederse duanın kabulünün neye bağlı olduğunu anlatıyormuş bu iki cümle. Demek ki 15. ayeti biz Üç oturumda ancak e, okumuş olabileceğiz. Evet. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak hayırlara muvaffak etsin. Şerlerden uzak etsin cümlemizi.